Sence onlar da dünün gazetesi var mıdır? Aa neden? Günlük falımın doğru olup olmadığına bakacağım da. Yine anlıyorum. Febi. Hemen bakma ama. Orada bizi üzüp mahvetme potansiyeli yüksek olan bir adam duruyor hayatım. Aa hani? Oo gel annene. Geliyor belli etme, belli etme, belli etme. Güzel şapka. Teşekkürler. <gülüyor> <güzel. gülüyor> bir şey yapmalıyız ıstıkça olmaz öyle şey hadi ama çalsana hayır çal hayır kontrol kontrol Ne olacaktı yani bana dönüp bir anda bu sese bayıldım, sana sahip olmalıyım mı diyecekti? Ah. Keşke elimizden bir şey gelse. Merhaba. Merhaba komodaki adam. Kalk karakılıklı, kalk kalk kalk! Elfibi ne yapıyorsun sen? Belki kimse bunu denememiştir. Ah. Keşke adını bilseydik. Suratına baksana. Hıh. Uyurken bile çok zeki görünüyor. Kesin avukattır. Avukat olmalı. Evet ama elindeki izleri görüyor musun? Sanatçı olduğunu gösteriyor. Peki. Ek iş olarak heykelcilik dersi veren bir avukat. Ve? Dans da edebiliyor. <gülüyor> Ayrıca bir şeyleri anlattığında seni dinleyen bir adam. Hani şu evet anlıyorum derken çıplak halini düşünenlerden değil. <gülüyor> Kes şunu. Keşke bütün erkekler onun gibi olabilsin. Evet. Size göre şehirde bilinçli erkek mi kalmadı? Kimsesi yok ki. Evet, kendimizi sorumlu hissediyoruz. Vuhu diye bağırdığına inanamıyorum. Ben bile vuhu demem. İşte çıkıyor, işte çıkıyor. Az sonra her zaman ilginç biri olmuş Nora Tyler Bing'in yazdığı Serbest Mutluluk kitabı hakkında konuşacağız. Bunu boş verelim. İstersin Sol Time, HBO ve Cinemax'te çılgın hafta sonu var. Olmaz öyle şey. Ne ya, Hadi ama bu senin annen. Aynen öyle. Çılgın hafta sonu. Öyle adam 20-30 kez hayalarından tekme yiyor. <gülüyor> Yok mu? Cender ben var ya annenin kitaplarına bayılıyorum. Gerçekten o kitaplardan biri olmadan uçağa binmem. Süper bir şey bu. Evet 11 yaşında olup bütün arkadaşların 79. sayfadaki kaltak metresi okurken pek süper olmuyor. <gülüyor> Yapma Cender anneni çok severim. Harika bir kadın. Senin kadındır. annen olmayınca öyle dersin tabii. Ha, lütfen. Aa, Merhaba hayatım. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Bu düdük makarnası hmm. Roma'dan ne zaman döndü? Dün gece. Sahi mi? O zaman uçağa teyvi bir ateş topu olup patlamadı yani. Demek sadece rüyaymış. <gülüyor> Ucuz atlattık. <gülüyor> hey, hey, hey. Çıktı. Ve karşınızda Nora Bing. Aa, Nora Bing. <gülüyor> Kitaba sonra dönelim. Nora Londra'da tutuklanma olayı nedir? Ne oldu orada? Annen tutuklandı mı? Şşt, gururdan gözlerim Aa, parlıyor. Tamam. Bu biraz utanç verici ama... Arada bir bir erkekle yakınlaştıktan sonra... Niye utanç verici diyor ki buna? Deliler gibi kung pao tavuğu istiyor. Ama bu kadarı da söylenmez ki! <gülüyor> Pekala şimdi bir kitap turnem var. Nasıl gidiyor peki? Ah, güzel. Yarın New York'a gidiyorum. Orayı da hiç sevmem ama oğlumu görebileceğim. Onu çok severim. Ya. Bunu böyle mi öğreniyorum? Çoğu anne telefon kullanır. Aslında yanlış anlama ama seni bir anne olarak düşünemiyorum. Kötü anlamda demiyorum tabii. Aa, hayır. Ben süper bir anneyimdir. Oğluma ilk prezervatiflerini ben aldım. <gülüyor> ...ve sonra birden alev aldı. <gülüyor> Bakalım. Meclis sergi indirimi için yeni yasa tasarısını tartışıyor. Belediye başkanı mesaj ücretlerine yine zam yapacak. Bugünkü en yüksek sıcaklık 7.2. Ve o, takımlar maç yapmış. <gülüyor> dersin. Oh. Klan olabilir bence. Hı. Yeterince özel değil. O oh, Agamemnon nasıl? Hı. O da fazla özel. Çok açım. Ne ki? Yalvarırım kum pov tavuğu olmasın. <gülüyor> Aa demek programı izledin. Nasıl buldun peki? Bence sıkılganlığını biraz atman gerekiyor. <gülüyor> Burası Batakane. <gülüyor> bir tek sen seçerdin zaten burayı. Yapma, keyifli bir yer. Ben sarılıyorum sana. <gülüyor> Artık birer tekle içeriz bence. Ben kesin içerim. Kim tek ister? Ben Alırım. evet ben de. Alın bakalım, Rose. Ben pek öyle tek atmayı sevmem aslında. Merhaba, kusura bakmayın geciktik. Yani zamanın nasıl geçtiğini anlamamışız. <gülüyor> Ama insan değişebilir. <gülüyor> Bir şeylere fiyat biçmemiz devam var mı? Bayan Bing, ben sizin yazdığınız her şeyi okudum. Hayır gerçekten. Yani Gece Yarısı Mutluluğu okuduğumda tek istediğim yazar olmaktı. A lütfen canım. Bak ben yapabiliyorsam herkes yapar. Yarım düzlüli Avrupa şehriyle başla. Bir de erkeklik organından üstü kapalı 30 kere falan bahsettiğim bir kitap hazır demektir. İşte annem bayanlar ve baylar. Evet 226 numaralı odaya mesaj var mı? İyi misin aslında? Ah, evet, iyiyim, iyi. <gülüyor> Bu akşam neyin var senin? Hiçbir şey, hiçbir şey, hiçbir şey, hiçbir şey. Tamam, teşekkür ederim. El yalayan İtalyan değil mi? Hayır. Elini yaladığı kişi. Onun seninle olması lazım. Çok zekisin. <gülüyor> Aa, Rose, dinle. Benim kitabım 100 milyon sattı. Neden biliyor musun? <gülüyor> Kapaktaki kızın memeleri göründüğü için mi? <gülüyor> Hayır, kadınların aşık olduğu erkeklerle ilgili şeyleri yazmayı bildiğim için. İnan bana, Paolo'yu satamam. Kimse Paolo için 325 sayfa okumaz. O olsa olsa yardımcı karakter olur. Sadece sonunda öldüreceğin bir karışıklık olur. Ne zaman? O bir kahraman değil. Kahraman kim biliyor musun? Kapakta meme uçları görünen adam mı? Hayır sensin. Ha lütfen. Hayır gerçekten. Hadi ama akıllısın, seksisin. Ha sexysin. tabii canım. Aa. Ah. Yapma evlat, her şey yoluna girecek, inan bana. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben gidip sokağa iş. Chandler burada mı? Evet. Tamam gel. <gülüyor> ee, evet tamam. Ee, dün gece olanları yani Chandler'a söylemedin değil mi? Ee, güzel. Çünkü ona söylemeye gerek yok bence. Sonuçta alt tarafı bir öpücüktü zaten. Önemli değil. Evet. Önemli değil. Ee, tamam. Acayiplikler dünyasında. Kuralı çiğnedin. Ne kuralı? Arkadaşının annesiyle öpüşemezsin. Kız kardeş olur. Seksi bir teyze de belki ama anne asla olmaz anne. Ne, ne yapıyorsunuz burada? Ee şey Joy ile sabah erkenden raketbol oynayalım diye konuşmuştuk da. <gülüyor> evet. Ama anlaşılan biri uyuyakalmış Mars'ın. <gülüyor> Evet ama raketini almamışsın. Hayır alamadım çünkü yeni tel takılıyor. <gülüyor> Biri sözde bana raket getirecekti. Öyle mi? E arayıp sap ölçüsünü söylemedin ki. <gülüyor> Birlikte çok zaman geçiriyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben bir pisliğim ben Ana. bir pisliğim. Rose buna nasıl izin Bilmiyorum, veriyorsun? Bilmiyorum yani normal bir anne gibi değil ki sonuçta. Yani kadın böyle seksi anladın mı? Benim annem seksi değil mi? Hayır, yani o şekilde değil. Hey, Gloria Tribbiani zamanında çok güzel bir kadındı, tamam mı? <gülüyor> Yedi çocuk doğurmak kolay mı sanıyorsun sen? Ha? <gülüyor> Bak, bu konuşma tuhaflaşmaya başladı. Tamam. <gülüyor> Merhaba. Selam. Ne yapıyorsunuz burada? Şey, <gülüyor> e, raketbol oynamıyoruz. <gülüyor> Saf ölçüsü vermeyi unuttu da. O, da, o da gözlüklerini aldı. Ah, sağ, ol, sağ. Ol. Ah, anlaşılan konuşacak şeyleriniz var. Güle güle bebeğim. Çal belle. Bunu yapmak için beni mi beklediler? Ona söyleyecek misin? Hayır, söylemeyeceğim. Niye söyleyeyim ki? Çünkü sen söylemezsen annesi söyleyebilir. Ha. Burada ne işiniz var? Aa, suspansuar bile takmamış. <gülüyor> ben ne sordum ki? Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun burada? Hiç bir uğrayayım dedim işte belki sonrasında. be, be yani senin ne işin var burada? Aa, şey ben aslında burada değilim. Şey bunları bırakayım dedim ya gideceğim yere giderken. Sana buraya çok geliyor musun? Bensiz? Hayır. Hayır, hayır. <gülüyor> Peki ya, ne sence durumu bu sabahkinden daha mı iyi? Nereden bileyim ben, e, burada değildim ki. Öyle mi? Pijamalarını değiştirmeye bile gelmedin mi yani? Olamaz. Sen benim dostumsun yani söylemem gerekiyordu. İnanamıyorum. Paolo annemi mi öpecek? <gülüyor> Evet yani ben e, fark ettim mi bilmiyorum ama çok içmişti. Yani aslında sarhoşken insanlar başka oluyor. Yani <gülüyor> ben yapamayacağım. O bendim, bendim. Özür dilerim, anneni ben öptüm. Ne? Ben e, Rachel'la Paolo'ya kafam acayip bozuktu. Çok fazla tekila içtim ve Nora, e, e, bayan anne senin Bing <gülüyor> yani şey. E, bana karşı çok nazikti ama hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey Joey'ye sor istersen. Joey, Joey Bu gel ee, bilirsin bilgi hassas bir şeydir. Bütün gün seninleydim. Neden bunu bana söylemedin? Hey hey hey hey onları yakaladığım için şanslısın yoksa kim bilir neler olurdu. Sağ ol, süper. Evet. <gülüyor> i̇nanamıyorum. Ne düşünüyordun ki? Bak düşünmüyordum. Bilmiyorum ben. Bak annemle yaşadıklarımı arkadaşlarım arasında en iyi sen bilirsin. Biliyorum ben... ben ben bunu yaptığına inanamıyorum. Cender. Ben de bak söylemediğin ne... için e, hala e... kızgınım. Çıldır. Bora kapıyı çarpayım. Chandler onu ben öpmedim, o öptü. Kuralları çiğnince ne olduğunu Joel. görüyor musun? Ha? Ha? Bree Merhaba. Aa, yarım kalmış bir kadın yazan Rachel Karen Green. Evet, bir deneyeyim dedim. Hala ilk bölümdeyim. Adamın aşk çubuğu kot pantolonla pisanesinden kurtarılabilir mi? <gülüyor> Evet olabilir ve tıkanıkta i harfi yoktur. Oh merhaba Rey. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Bu gece hastaneye gidecek misin? Hayır. Sen? Hayır. Sen? Şimdi sordun ya. Tamam. Belki hileli soruydu. Rey <Gülüyor> şimdi yapabilir miyiz? Tamam. Ah. Ben süperim. Bak annemle babamın düğün günündeki fotoğrafı. Taş gibi hatun değil mi yani ha? Bu konuşmayı yaptığımıza inanamıyorum. Hadi hamile olmadığını düşünmeye çalış o kadar. Central Park gururla sunar bayan Phoebe Buffay. <Gülüyor> <Hey>. Teşekkür ederim. <Gülüyor> Merhaba. <gülüyor> tamam. Yeni tanıştığım ve benim için çok önemli olan bir adam için yazdığım şarkıyla başlamak istiyorum. <gülüyor> tamam. You don't have to be awake to be my man. Long as you have brainwaves I'll be there to hold your hand so we just met the other day There's something i have got to say evet, e, teşekkür ederim kısa bir ara vereceğim <gülüyor> evet millet dinlediniz o da neydi o oh, uh, fb şarkıya joy ile konuşuyordum anladın mı anne öpücü <gülüyor> Anne öpücü. <gülüyor> tamam sustum. Cender, bir şey söyleyebilir miyim? Bak biliyorum bana hala kızgınsın ama akşam orada iki insan vardı. İki çift dudak vardı. Evet bunu ondan beklerdim zaten. Her zaman Freud kabusu olmuştur. İyi de her zaman böyle davranıyorsa neden ona bir şey söylemiyorsun Çünkü acaba? Çünkü karmaşık bir durum. Karmaşık. Sen benim annemi öptün. Eee... <gülüyor> Bir Yunan oyununun provasını yapıyoruz. Çok komik. Bitti mi? Hayır, bak e, onunla konuşmayacak mısın? Ne hissettiniz söylemeyecek misin? Cevabım hayır. Bak annemle bademcik tenisi oynadın diye tanıyor olmuyorsun, tamam mı? İnan bana, onunla konuşulmaz. Tamam. Konuşulmaz mı? Yoksa konuşmaz mısın? O benim parmağım. E, tamam tamam. O da benim dizim. Hala oyun oynuyoruz. Aa. Aa. Pekala. Ne yaptın ona? Ah, uyanmışsın. Bak sen şuna. Nasılsın bakalım? Ee, biraz sersem gibiyim ama iyiyim. Aha, i̇yi görünüyorsun. Aha, i̇yi hissediyorum. Siz kimsiniz? Aha, şey, ben, <gülüyor> e, ben Phoebe Buffett. Ee, ben de Monica gelir. Seninle ben ilgileniyordum. İkimiz de ilgileniyorduk. Kızım oyuncağı sizden miydi yani? Aslında sadece benden. Ben de. ayak masajı aleti aldım. Seni kim tura getirdi beni? Ee, Sana <gülüyor> kitap okudum. Şarkı söyledim. Ha. <gülüyor> şey, sağ <olun>. aa, aa, <gülüyor> Beni o, rica, rica ederim. <gülüyor> <gülüyor> ne demek? Ha, evet. Sonra görüşürüz o zaman. Ne? Bu kadar mı? <gülüyor> görüşürüz mü? Ne söylememi istiyorsunuz ki? Ee, bilmem ki. Mesela. Ee, çok iyisiniz benim için çok anlamlıydı sizi ararım Tamam sizi ararım Bence içten söylemedim <gülüyor> zaten hep böyle olur Biz veririz veririz veririz de veririz karşılığında hiçbir şey almayız sonra bir gün uyanırsın ve görüşürüz dersin o kadar Yürü gidelim Febi. Bir şey diyeyim mi? Senin farklı olduğunu düşünmüştük. Hı. Ama herhalde komada olduğun için. Evet. <gülüyor> Araba aşağıda bekliyor. Arkadaşlarına kitabımdan bırakayım dedim. Lisbon'dan bir şey istiyor e musun? Yok canım yok orada olduğunu bilmek yeter. <gülüyor> tamam o zaman yaramazlık yapma. Seni seviyorum. En iyi arkadaşım Ros'u öptün. Ya da bu etkide bir şey. Aa, pekala. Bak aptalca bir şeydi. Tamam. Çok aptalca. Çok aptalca. Ve nasıl olduğunu bile bilmiyorum. Özür dilerim canım. Söz veriyorum. Bir daha olmayacak. Aramız iyi mi? Evet. Hayır, hayır. Ama bu şekilde ah. Bunu Bir adam ve mı? kapısının yasak aşk. <gülüyor> söyledi. Annesine söyledi. Sadece öpüşmeyi değil her şeyi. Davga geçiyorsun. Hayır, hayır. Ne zaman büyüyüp annelik yapmaya başlayacaksın dedi. Hatice. Dur, dur. Annesi de dedi ki. Asıl soru sen ne zaman büyüyüp bombam olduğunu anlayacaksın. <gülüyor> Dur bir dakika, ne zaman büyüyüp annen olduğumu anlayacaksın demiş olmasın? <gülüyor> o da mantıklı değil mi? <gülüyor> değil mi? Eee <gülüyor> şimdi ne oluyor? Bilmiyorum ki, deminden beri sana anlatıyorum Hadi. burada. Bir şey duymuyorum. Öyle mi? Ah. Dur dur dur. Peki ne görüyorsun? Pek anlaşılmıyor. Çok küçükler ve baş aşağı duruyorlar. Dur dur dur. Uzaklaşıyorlar. Uzaklaşıyorlar. Hayır bu tarafa geliyorlar. Koş koş. No, koş. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi misin oğlum? Evet iyiyim. Peki kendine iyi bak. İyi uçuşlar. <gülüyor> Bay Geller. Bay Gelir. Merhaba. İçten mi söyledin? <gülüyor> Aman canım ne olacak ki? Ona söyledim. Ha. Aa nasıl gitti? Berbat. Berbat daha kötü olamazdı. Peki nasıl hissediyorsun? Gayet iyiyim. <gülüyor> Ona söyledim. Ya gördün mü? Belki de anneni öpmem o kadar da kötü bir şey değilmiş değil mi? He he? Ama tabii böyle bir şey bir daha hiç gerekiyor. Tamam. İşte bu sadece ilk bölüm. Şimdi ne düşünüyorsanız dürüstçe söyleyin lütfen. Tamam mı? Ah, ikinci sayfada dimdik göğüslerine uzanmıyor. <Gülüyor> Mehmet taşı ne? Genelde dimdik göğüslerde bulunur. Tamam, tamam, anladık. Daktilo da pek iyi Şu bölümü değilim. Şu bölüme geldiniz mi? Kocaman, titreyen pensi. <gülüyor> <gülüyor> Onunla tutmaya başladığında ortalıkta olmak istemezsiniz. Tamam, verin şunları. <gülüyor> Yeter!